Yüz Eser Faruk Nafiz Çamlıbel ve Şiirleri Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek. Bizim diyarımız da bin bir baharı saklar. Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek. İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar. Sen kumbesinde ince bir mozaik ararda gezersin kırk asırlık bir mabedin içini. Bizi sarar bir sülüs yazı görsek duvarda bize heyecan verir bir parça yeşil çini. Başka sanat bilmeyiz. Karşımızda dururken yazılmamış bir destan gibi Anadolu'muz. Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken sana uğurlar olsun. Ayrılıyor yolumuz. Merhaba sevgili dinleyenler, programımıza şairimizin mensup olduğu akımı ve dönemini en iyi yansıtan Sanat adlı şiirin bir bölümüyle başladık. Sizlere 20. yüzyıl Türk şiirinin en güçlü hece şairlerinden Faruk Nafiz Çamlıbel'in hem duvarları adlı eserini hem de onun sanat anlayışını tanıtacağız. Şair 1908 ile 1923 yılları arasında gelişen Milli Edebiyat adını alan akımın ileri gelen şairlerindendir. 18 Mayıs 1898'de İstanbul'da doğar. Orman Nezareti memurlarından Süleyman Nazif Bey'in oğludur. Orta öğrenimini Bakır Görüşliyesi ile Hadikayi Meşveret İdadesi'nde yaptıktan sonra tıp fakültesinde okur. Mizacını uymayan bu yüksek öğrenimi yarıda bırakarak öğretmenliğe girer. Daha sonra Kayseri, Ankara ve İstanbul Liselerinde 1924 ila 1946 yıllarında edebiyat öğretmenliği yapar. Bir yandan da hayatla kendi çıkardığı ana yurt dergilerini idare ediyor, şiirler yazıyordu. Çam deviren, Deli Ozan takma adıyla yazılan mizahi şiirler de onundur. Bu mahlasların yanı sıra İsmail Vecih, iğneyle Kuyu Kazan, Kalender sert, Yamak imzalarını düz yazılarında kullanmış, 1946'da İstanbul milletvekili seçilmiş, 27 Mayıs 1960'da milletvekilliği son bulunca tekrar yazı hayatına girmiştir. Manzum eserleri, manzum tiyatrolar ve şiirler olarak iki türde toplanabilir. Hece Bezni ile yazılmış, üç perdelik dram olarak tiyatrolarını yazmış, bunlardan Canavar adlı eserinde Anadolu'nun eski bir derdi olan zorba, hak ve hukuka riayet etmeyen insanları Kahraman adlı tiyatro eserinde Atatürk ve Kurtuluş Savaşı dönemini anlatır. Öz yurt ve akındaysa Türklerin ilk yurdu Orta Asya'da geçen bir olay destan ve efsaneler havası içinde anlatılmış. Bu eseri Cumhuriyet'in 50. yıl dönümü dolayısıyla devlet tiyatrolarınca yeniden sahnelenmiştir. Şair bu mutlu olaydan 10 gün sonra dinlenme gezisine çıktığı Samsun Vapurunda bir kalp krizi sonucu 8 Kasım 1973'te vefat eder. Enis Behiçkor Yürek, Orhan Seyfi Orhon, Halit Fahri Ozansoy, Yusuf Ziya Ortaç'tan kurulu topluluğun ön saflarında olmuş Faruk Nafiz. Beş hececiler denilen bu şairler, uzun süre milli vezin kabul ettikleri hece ölçüsü ve konuşulan halk diliyle çoğu aşk, tarih ve memleket temalarında şiirler yazmış bu sanatçılar, genellikle milli kültürü ve milli değerleri eserlerinde işlemişlerdir. Ayrıca genç kalemler grubunun devamı olmuşlar. Faruk Nafiz Çamlıbel, bütün ömrü boyunca temiz ve sağlam şahsiyeti, kibarlığıyla tanınmış, rint huylu, nükteci, olgun bir insandır. Özellikle memlekete bağlı bir milliyetçilik, yoksullar için sevgi ve acıma, aşk, memleket ve düşünce temalarını eserlerinde işler. İlk şiirleri aruzladır. Bunlarda Yahya Kemal Beyatlı'nın etkisinde kalır. Gerçek kişiliğini heceyle yazdığı şiirlerde daha kuvvetle görüyoruz. İstanbul'dan ayrılmadan önceki şiirlerinde romantik yanı yüklü oluyorken, Anadolu'yu gördükten sonra gerçekçi duygusallıkla gözlemlerini işler. Halkın yaşantılarından çıkardığı konuları halkın söyleyiş ve nazım biçimleriyle dile getirir. Bir bölümünü dinlediğimiz Sanat adlı şiirinde, Memleketçi şiirimizin ilk bilinçli bildirisi sayılabilir. Batı etkilerine kapalı halk şiirimize açık bir tutum içerisindedir. Hecenin en güçlü şiirlerini halk şairlerimizin geleneklerinden faydalanarak özentsiz yalın bir dille söyler. Faruk Nafiz Çamlıbel'in en kuvvetli, en verimli yanı şairliğidir. Nazım diline yeni bir söyleyiş çığırı açmış, hececi çağdaşlarının en üstünlerinden sayılmış ve şiir üslubu, Kendisinden sonra yetişen hece şairlerini etkilemiştir. Güzide mısralarının her biri cihanda her şeyin iyisi, en zevklisi, en hoşa gideni olarak şiirlerinde oluşmuş der Yahya Kemal Beyatlı onun için. Faruk Nafiz Çamlıbel, Mehmet Emin Yurdakul'un memleket romantizmi ve sedasından, Mehmet Akif Ersoy'un milli acılar dolusu kurtuluş şiirlerinden sonra Anadolu'ya var gücüyle açılan ilk şairimizdir yurt insanlarının kaderini fazla karartmadan, yoksulluklar yanında iç zenginliğini, viranelerle beraber gülşenleri de anarak söylemiştir. Faruk Nafiz Çamlıbel, Anadolu gerçeğinin farkına vardıkça, Kurtuluş Savaşı yıllarının ve sonrasının iyimser ve umut var havasını soludukça, daha gerçekçi ve milli şiirler yazmaya başlayacaktır. Zamanla ulusal ve yerel sorunlar, renkler şiirinde içselleşecek, Toprağın gerçeğiyle bireyin gerçeği bütün olarak anlatılmak istenecektir. Bir şiirinde dediği gibi. İçinden tanırım ben o elleri. Onlar ki zahirde viran olurlar. Ardıçlı dağları, çamlı belleri, aşanlar seyrine hayran olurlar. batı etkilerine karşı şiirini sımsıkı kapayışı ve ilhamlarını memleketten almak yolunda olan mücadelesi ve inancı, Faruk Nafiz Çamlıbel'in şiirlerindeki olgunluk verimleridir. Bunlarda Allah, din, tasavvuf, engin ruh arayışlarına, fizik ötesi duyuşlara, mistik aşklara ve daha renkli tabiat tasvirlerine rastlıyoruz. Hatıra olmuş, yüceliğe özenen, İddiasız ve durulmuş hisleri anlatan bu şiirler Heyecan ve Sükûn adlı kitabında toplanmıştır. Bunları örnekleyen bir dörtlüğünde dediği gibi Son şanslı macerasını tarihe anlatın Zincir içinde bağlı duran kahraman atın Gittikçe yükselen başı Allah'a kalkıyor Asrın baş eğdi sandığı at şaha kalkıyor Çamlıbe şiirlerinde öyküleyici anlatım tarzını seçmiştir. Han Duvarları, Ayşe Sana, Ali adlı eserleri bu tarzın dikkat çekici örneklerini oluşturur. Bu eserlerinde dört sayfada veya bir roman boyutundaki konuları şiir dörtlüğüne sığdırmıştır şair. Şimdi bu tarzda yazılmış şiirlerin en güzel örneği Han Duvarları şiirini dinleyelim. Ya zatlar kişnedi, meşin kırbaç çakladı. Bir dakika araba yerinde durakladı. Neden sonra sarsıldı altında demir yaylar. Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar. Gidiyordum gurbeti gönlümde duya duya. Ulu kışla yolundan ortağına dolu. İlk sevgiye benzeyen ilk acı, ilk ayrılık. Yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık. Göksarı. Toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı. Arkada zincirlenen yüksek toros dağları. Önde uzun bir kışın soldurduğu etekler. Sonra dönen, dönerken inleyen tekerlekler. Ellerim takılırken rüzgarların saçına... asıldı arabamız bir dağın yamacına. Her tarafta yükseklik, her tarafta ıssızlık. Yalnız arabacının dudağında bir ıslık. Bu ıslıkla uzayan, dönen, kıldılan yollar... ...uykuya varmış gibi görünen yılan yollar... ...başını kaldırarak boşluğu dinliyordu... ...gökler bulutlanıyor, rüzgar serinliyordu... serpemeye başladı bir yağmur ince ince... ...son yokuş noktasından düzlüğe çevrilince... ...nihayetsiz bir ova ağarttı benzimizi... ...yollar bir şerit gibi ufka bağladı bizi... Gurbet beni mutlasıl çekiyordu kendine. Yol, hep yol, daima yol. Bitmiyor düzlük yine. Ne civarda bir köy var, ne de bir evin hayali. Sonun ademdir diyor insana yolun hali. Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açıktı. Güneşli bir havada yaylımız yola çıktı. Bu gurbetten gurbete giden yolun üstünde ben üç mevsim değişmiş görüyordum üç günde. Uzun bir yolculuktan sonra ince sudaydık. Bir handa yorgun argın tatlı bir uykudaydık. Gün doğarken bir ölüm rüyasıyla uyandım. Başucumda gördüğüm şu satırlarla yandım. Garibim namıma kerem diyorlar. Aslımı el almış harem diyorlar. Hastayım derdime verem diyorlar. Maraşlı şeyhoğlu satılmışım ben. Bir kitabe kokusu duyuluyor yazında. Korkarım yaya kaldın bu gurbet çıkmazında. Ey Maraşlı şeyhoğlu evliyalar ada. Bahtına lanet olsun aşmadınsa bu dağı. Az değildir varmadan senin gibi yurduna post verenler yabanın hayduduna kurduna. Arabamız tutarken Erciyes'in yolunu... Hancı dedim bildin mi Maraşlı Şeyhoğlu'nu? Gözleri uzun uzun burkulu kaldı bende dedi. Hana sağ indi, ölü çıktı geçendi. Yaşaran gözlerimde her şey artık değişti. Bizim garip Şeyhoğlu... Buradan geçmemişti. Gönlümü Maraşlı'nın yaktı kara haberi. Aradan yıllar geçti. İşte o günden beri ne zaman yolda bir hana rastlasam irkilirim. Çünkü sizde gizlenen dertleri ben bilirim. Ey köyleri hududa bağlayan yollar. Dönmeyen yolculara ağlayan yollar. Ey garip çizgilerle dolu han duvarları. ...ey hanların gönlümü sızlatan duvarları. Faruk Nafiz Camlıbel... Kuralsız nazım şekillerini kullandığı gibi halk şiirimizin koşma, türkü ve mani biçimleriyle de yazmıştır. Özellikle açtığı memleketçi şiir çığırında hecenin en güçlü şairi olmuştur. Ne var ki, aruzu da büsbütün bırakmayan Faruk Nafiz Çamlıbel, sanatı boyunca her iki vezni ustaca kullanmıştır. Bazı hece şiirlerinde aruzla iç içelikten doğan bir iç musiki hisini de şiirlere yerleştirmiştir. Faruk Nafiz Çamlıbel'in aruzla yazdığı bu şiirlerinde ise üstad bildiği Yahya Kemal'in izinden gitmiştir. Aruzu güzel kullanışı bakımından onu da Tevfik Fikret, Mehmet Akif Ersoy ve Yahya Kemal Beyatlı ile güzelleşen Türk aruzunun son bir ustası saymak yerinde olur. Böylelikle Faruk Nafiz Çamlıbel aruzdan heceye geçerken şiirine hak şiirlerinden gelen bir tadı bir nevi söyleme tarzını da almıştır. Sarmış beni Mecnun diye zincir gibi dağlar mısrağında olduğu gibi, onun birçok mısrası, Aruz'la hecenin ananelerini barıştıran bir güzelliktedir. Kimi şiirlerinde de nesneler karşısındaki soyutlama hünerleri, nükle oyunları uzaktan uzağa divan şiirinin manzum alışkanlıklarını andırmaktadır. Örneğin, Bir kömür dumanıyla tütsülendi akşamlar, Gurbete düşmüşlerin başına çöktü damlar. Senin için kandiller tutuştu kendisinden. Resmine sürme çektim kandillerin içinden. Saatler saatleri vurdu çelik sesiyle. Saatler son gecenin geçti cenazesiyle. Şiirlerinde kafiyelere çok değer veren Faruk Nafiz Çamlıbel, halk şairlerinin geleneğine uyarak rediflere de bazen büyük yer ayırmıştır. İç ahenk, parnasçı deneyişlerden geçen ve Yahya Kemal'i çok benimseyen Faruk Nafiz Çamlıbel'in önem verdiği bir şiir ilkesidir. Mısra'da iç ve dış musikinin güzel örnekleri son şiirleri arasında bilhassa bulunmaktadır. Mecazlar bakımından Faruk Nafiz Çamlıbel fazla bir yenilik getirmiş değildir. Çoğu şiirlerinde çıplak anlatımı tercih eden bu şairin hayallerinde sonsuzluk, tasarlayışında fazla bir derinlik olduğu söylenemez. Bol bol töre mecazları kullanarak zekayı hoşlandıran buluşlarla yetinmiştir. Aklının kılavuzluğuyla bulunan bu nüktelerin tipik örneklerini ''Sen neredesin?'' şiirinin şu mısralarında görmek kolay. Sen eser ver ki çatılmış yüzü gülsün yurdun, köprü görsün dereler, çeşmeler, çeşmeyi bilsin köyler, ne çıkar namını çağdaşların anmazsa senin, taş ve tunç abideler bin yıla destan söyler. Şairin dili, yalın, özentisiz, her gün söyleyen kelimelerden kurulmuş bir dildir. Kimi şiirlerinde, Anadolu ağızlarında görülen deyimler ve deyişleri de kullanarak, İstanbul Türkçesine yenilik katmış, bu suretle kendinden sonra Anadolu kelimeleriyle güzel şiirler yazan şairleri önce olmuştur. Şiirlerinin hepsinde ve hele fazlaca nesirleşen bazı parçalarında tasvir sıfatları çok yer tutmaktadır. Faruk Nafiz Çamlıbel'in içli samimi sesi, gelenekleri bir halk Türkçesini kullanmaktaki ustalığı, birçok yazı ve sözleri gibi zindan duvarlarındaki şu dörtlükte de görülmektedir. Hangi sözlerle ninem gönlünü açmışsa bana, ben o sözlerle gönül vermediğim sevgilime. Sözlerim ninni kadar duygulu olmak yaraşır. Bağlıdır çünkü dilim gönlüme, gönlüm dilime. Bu şiirinde Faruk Nafiz Çanlıbel'in Türkçeyi ne derece önemsediği de açıkça görülmekte. Türkçe... Onda araç olmaktan ziyade amaç olmuştur. Her kelimenin sesinde ve manasında onu yaratan milletin asırları kaplamış emeği vardır. Çünkü bir kelime millet tarafından bir günde yapılmaz. Bir dil halkın olduğu kadar o milletin şairlerinin, yazarlarının dili en güzel, en doğru şekilde kullanarak adeta bir kuyumcu titizliğiyle işleyerek ortaya koyduğu eserlerle ebedileşir. İşte Faruk Nafiz Çamlıbel, eserlerinde dili milletten ve milli maziden ayrı görmeden eserlerini yazmaya özen göstermiştir. Milli mücadele dönemlerinde yetişen Faruk Nafiz Çamlıbel'in, Anadolu görüntülerine kendi izlenimlerini katarak anlattığı ve nazım tekniğini ustaca kullandığı yurt şiirlerini ayrı bir tat ve zevkle okumak artık bize kalıyor.